Unutulmuş Sünnet İtikaf Başyazı İnsanı ruh ve cesetten yaratan, El-Hay ismiyle ruhlara ve dolayısıyla cesetlere hayat veren, El-Rab er oluşuyla ruhları ve dolayısıyla bedenleri terbiye etmeyi insana öğreten Allah'a hamdolsun. Salat ve selam, sünnetiyle insana en güzel ahlakı ve kamil insan olmayı öğütleyen, Bedenlerin terbiyesini öğrettiği gibi, itikaf sünnetiyle ruhları terbiye etmeyi öğreten Muhammed Mustafa'ya olsun. Başı bereketli, ortası hayırlarla dolu, sonu Kadir gecesi ve itikaf gibi Rabbani lütuflarla süslenmiş bir ayın sonuna erişmiş bulunmaktayız. Yaratan ve yarattıkları arasında dilediğini seçen Rabbimiz, bu mübarek ayı yarattığı aylar içerisinden seçmiş, rahmet ve hidayet ayı olarak kullarına hediye etmiştir. Bir yılın kirlerinden arınmak isteyen, Rahman'ın rahmetine talip olan, hayır ve salih amelde yüksek dereceleri arzulayan, belki de en önemlisi rızayı ilahiye ve cennetlere talip olanlar için büyük bir fırsattır Ramazan. Bu mübarek ayın Müslümanlara sunduğu en değerli fırsatların başında itikaf ibadeti gelir şüphesiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve değerli ashabı için Ramazan ayının vazgeçilmezi olan itikaf ibadeti günümüzde unutulmuş sünnetlerdendir. Bu sünnetin ihya edilmesini sağlamak ve bu sünneti hayatlarında canlı tutanlara bu sünnetin adabına dair bazı bilgiler sunmak için bu ayın baş yazısını itikaf ibadetine ayırdık. Kelime anlamı olarak A-K-F köküne ait olan itikaf, bir şeye devam etmek, bir mekanda kendini hapsetmek, bir şeye yapışmak ve onunla olmak anlamlarına gelir. Şer'i anlamı ise belli zamanlarda itikaf niyetiyle kişinin mescitte kalmasıdır. İslam fukuhasının itikaf tanımları fıkıh kitaplarımızda farklılık arz etmektedir. Bu farklılıkların nedeni itikaf için gerekli olduğuna inanılan şartlar hususundaki farklı yaklaşımlardır. Örneğin, itikaf mutlaka oruçluyken olmalıdır diyenler bu tanıma oruçlu olarak kaydını eklemişlerdir. Ömer bir gün Nebi'ye dedi ki, ben cahiliyedeyken Mescid-i Haram'da bir gece itikafa kapanmayı adamıştım. Nebi ona dedi ki, adağını yerine getir. İtikafa gelilecek mekanın, mescidin mahiyetiyle alakalı şart koşanlar da bu şartlarını tanıma yansıtmışlardır. Camilerde itikafta olduğunuz zamanlarda hanımlarınıza yaklaşmayın. Bakara Suresi 187. Ayet Racih olan ve şer'i derinlerin desteklediği ise itikaf, Ramazan'a has bir ibadet olmadığı gibi onda oruç tutmanın da şart olmadığıdır. Yine derinlerin bize gösterdiği kadarıyla itikafta zaman mevhumu da söz konusu değildir. Kişinin ibadet ve Allah'a subhanehu ve Teala yaklaşma gayesiyle kendini mescide kapatıp orada dış dünyadan kopuk olarak kalması itikaf için yeterlidir. İtikafa girilecek mescidin Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa olması gibi bir gereklilik olmadığı gibi, bu mekanın şehrin en toplayıcı ve büyük mescidi olması gibi bir şart da delillerle sabit olmamıştır. Yalnızca Pakihlerin içtihadıdır. Kur'an ve sünnette itikafla alakalı sabit olan iki şey vardır. Camilerde itikafta olduğunuz zamanlarda hanımlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. Bunlara yaklaşmayın. İşte sakınırlar diye Allah, ayetlerini insanlara böyle açıklamaktadır. Bakara Suresi 187. Ayet İtikaf müddetince kadınlarla münasebetten sakınılması, itikafın mescitte olması. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem pratik uygulaması da bu iki şart etrafında dönmektedir. İtikaf ibadetinin faydaları Temhid imamlarının sünnetini ihya etmek İtikaf, bizden önce yaşayan temhid imamlarının ortak sünnetidir. Dış dünyanın ruhu ve maneviyatı kirleten maddi havasından kurtulmak ve kalbi yaratıcısına bağlamak isteyen muvahidler Allah'a en sevimli olan mescitlerde itikafa çekilirlerdi. İbrahim ve İsmail'e aleyhisselam, Mescid-i Haram'ı inşa ettiren Rabbimiz, orayı temizlemelerini onlardan istemiştir. Temizliğin hikmetini de rükû eden, secdeye varan ve itikaf edenlere mescidi hazırlamak olarak belirtmiştir. Kâbe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kıldık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize bir namaz kılma yeri edinin. İbrahimle İsmail'e, Tavaf edenler, orada ibadet için itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emir vermiştik. Bakara suresi 125. ayet Bir yönüyle de itikaf ve muhtevası olan inziva, fıtratın gerektirdiği amellerdendir. Henüz bir şeriat ve kitapla tanışmamış olan hanifler, toplumun bunaltıcı şirk ve fuhşiyat havasından kurtulmak için inzivaya çekilirlerdi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvetin öncesinde günlerce Mekke'den uzaklaşması, kendini ve içinde yaşadığı toplumun gidişatını düşünmesi, şeriatla muhatap olmamış ancak temiz fıtrata sahip olan bir insanın arınmak için bulduğu çözümdür. Benzer bir eğilimi, fıtratı bozulmamış ve temiz fıtratıyla şirk ehlini terk eden Zeyd bin Amr bin Nüfeil'de de görüyoruz. O ve benzeri hanifler çoğu zaman toplumdan uzaklaşır, kendileri gibi insanları bulmak için bireysel seferlere çıkar ya da yalnız kalacakları bir mekanda inzivaya çekilirlerdi. Toplumun gidişatından rahatsız olan ve toplumu bir yerden başlayarak değiştirmek isteyenlerin bu sünneti ihya etmeleri kaçınılmazdır. Seyyid Kutup Rahimehullah itikafın uzdetin davetçiler açısından önemine değinirken şu tespitleri yapmıştır. Ülasa Nebi bisetten üç yıl önce Hirada’ uzdete çekilirdi. Her senenin bir ayını bu şekilde geçirirdi. Bu da yıl içinde Ramazan ayıydı. Mekke’ye bin uzaklıkta bulunan Hiraya' gider ailesini de yakınlarını da alırdı. Bu ayı burada geçirir. Yanına gelen fakirleri doyurur, vaktini ibadet, kainatı ve yaratılıştaki müthiş kudreti tefekkür ederek geçirirdi. Kavminin üzerinde olduğu ürkütücü şirk akidesi ve sapkın tasavvurlardan razı değildi. Fakat ne yapacağına dair açık bir yol ve belirli bir menhece ne de gönlünü rahatlatacak bir yola sahipti. Onun bu uzdet tercihi Yüce Allah'ın onu yükleneceği büyük yükü hazırlamak için takdir ettiği bir programdı. Bu uzdette nefsine döner, hayatın basit meşgalelerinden kurtulur, kainatın sesine ve yaratılıştaki müthiş sanata dikkat kesilirdi. Ruhu kainatın ruhuyla beraber Allah'ı tesbih eder, kainattaki güzellik ve olgunlukla buluşur ve büyük hakikatte muamele ederdi. Vakaya tesir etmek ve onun beçesini değiştirmek isteyen her ruh içinde bu gereklidir. Belli vakitlerde uzlete çekilmesi dünya meşgalilerinden hayatın görüntüsünden ve insanları meşgul eden basit dertlerden uzaklaşması gerekmektedir. Belli aralıklarla kainatın büyük hakikatleri üzerinde düşünme ve tedebbür gereklidir. Sürekli dünyayla iç içe olmak, insanın ona alışmasına ve onunla ülfet kurmasına neden olur. Dolayısıyla da onu değiştirmek için uğraşmaz. Ancak bir müddet ondan uzaklaşmak ve onu terk etmek, küçük vakanın esaretinden kurtulmak ve basit uğraşları terk etmek, ruhu daha büyük meseleleri görmeye hazırlar. İşte Allah, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem büyük emaneti taşıması, yeryüzünü ve tarihin gidişatını değiştirmesi için böyle hazırladı. Onu nübüvvetle görevlendirmeden üç yıl öncesinde onu bu uzdetle hazırlamış oldu. Müzemmil Suresi Girişinden Bugün İslam davetçilerinin içinde yaşadıkları toplumun, tevhid imamlarının yaşadıkları cahiliye ve şirk toplumlarından pek de farkı yoktur. Bu toplumu gidişatı ve tarihi değiştirmek isteyenlerin bunu başarmış olanların adımlarını takip etmeleri gerekir. Bu da önce ruhu dinlemek ve kainatta Allah'ı tesbih edip birleyen ruhla özdeşleşmekle olur. Kadir gecesini idrak etmek. Başında cennetin kapılarını sonuna dek açıp cehennem kapılarını kapıyan Rabbimiz sonuna Kadir Gecesi gibi bir rabbani hediye yerleştirerek Gerekte tüm senede şeytanın ve nefsinin esiri olmuş kullara arınma ve bağışlanma imkanı sunmuştur. Kadir gecesi maneviyatın ruhuysa, itikaf onun cesedi ve kendinde şekil aldığı zarftır. İtikaf ve kadir gecesi birbirinden ayrılmayan, iç içe geçmiş bir bütünün iki parçasıdır. Allah Resulü, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve bu gecelerde Kadir gecesini idrak etmeye gayret ederdi. Asabına ve ümmetine de Kadir gecesini böyle aramalarını emrederdi. Ayşe radıyallahu anha annemiz şöyle buyurmuştur. Allah Resulü ölünceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Ondan sonra hanımları da itikafa girdiler. Bir başka rivayette Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve derdi ki, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Resulullah'tan sonra zemceleri de itikafa girdiler. Ebu Said el-Hudri radiyallahu an şöyle nakletmiştir. Biz peygamberle birlikte Ramazan'ın orta 10 gününde itikafa girdik. 20. günün sabahı olunca eşyalarımızı evlerimize taşıdık. Resulullah hutbe verdi, sonra şunu söyledi. İtikafa girmiş olanlar, itikaf mahallerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti. Sonra unutturuldu. Siz son onda ve tek gecelerde arayın. İnsanoğlunun temel özelliklerinden birinin nankörlük olduğunu biliyoruz. Allah'ın subhanehu ve teâlâ çoğu nimetine nankörlük eden insan, bu nimet karşısında da aynı özelliğini sergilemiştir. Öncelikle Kadir gecesiyle özdeşleşen itikaf sünnetini öldürmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 gecesini itikafta geçirerek arardı. Asabının deyimiyle son 10 gününü ihya ederdi. Kur'an, zikir, insanlardan uzaklaşarak ruhu dinleme ve sürekli Kadir Gecesi'nin hayrına ve bereketine nail olma isteğiyle gönülden ve yalvararak Allah'a yapılan dualarla bu geceler ihya olmuş olurdu. İnsanlar öncelikle bu sünneti öldürerek Kadir Gecesi'nin ruhu konumunda olan itikafla Kadir Gecesi'nin arasını ayırdılar. Daha sonra Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın 27. gecesine sıkıştırarak onu aramak külfetinden kurtulmuş oldular. Böylece hem itikafın 10 günlük Rabbani Kerem ve Lütfundan, hem de Kadir Gecesi'ne erişme ihtimalinden mahrum oldular. Müslümanlar olarak Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde ve itikaf halinde arayarak bu iki ibadeti, sünneti beraberce ihya etmeliyiz. Kalbin Arınması Şüphesiz bu toplumda yaşayan ve toplumun değerleriyle yetişen Müslümanların umumi arınmaya ihtiyacı olduğu gibi, bir yılın biriktirdiği manevi kirlerden de arınmaya ihtiyacı vardır. İslam ruhbanlığı yasakladığı için Müslümanın uzdete çekilmesi söz konusu değildir. Ancak sünnetin meşrulaştırdığı uzdet olan itikaf sünnetini ihya ederek bu hayırları elde edebileceğimiz gibi manevi olarak arınabiliriz de. İbni Kayyim Rahimehullah bu hakikati işaret ederek itikafın hikmetini şöyle özetler. Kalbin düzeltilmesi ve Allah'a giden yol üzerinde istikamet bulabilmesi, Allah'a muvaffakat edip, Allah'a bütünüyle yönelerek dağınıklığını toplamasına bağlıdır. Çünkü gönül perişanlığını Allah'a yöneltmekten başka bir şey derleyip toparlayamaz. Fuzuli yemek içmek, lüzumsuz arkadaşlık, boş sözler ve aşırı uyku, gönül perişanlığını arttırıp onun her parçasını bir vadiye atar onun Allah'a gidişine engel olur, onu zayıflatır, yolunu geciktirir ve yolculuğunu durdurur. Kullarına maksadı ve ruhu, kalbin Allah'a tam bağlılığı, ona muvaffakatı, onunla baş başa kalması, insanlardan kopması, sadece Allah'la ilgilenmesi demek olan itikafı meşru yapmıştır. Şöyle ki, itikafla onu anlamak, ona muhabbet etmek ve ona yönelmek, Gönül endişelerinin ve kalbin duygularının yerine geçer. Onlara karşı kalbi istila eder de artık kalp bütün düşüncelerini ona yoğunlaştırır. Gönle gelen bütün fikirler onu zikretmeye, onun rızasını kazanıp ona yakın olmaya çalışır. Halkla ünsiyet yerine Allah'la ünsiyet meydana gelir. Böylece kul hiçbir dost imanın olmadığı, Allah'tan başka kimsenin sevindirilmesinin mümkün olmadığı kabirdeki korkunç yalnızlık günlerinde Allah'la dostluğunu hazırlamış olur. İşte itikafın en büyük maksadı budur. Zadül Mead Her birimizin nefislerimizde müşahede ettiği bir hakikat vardır. Fazla uyumak, konuşmak, yemek içmek ve insanlarla bir arada bulunmak kalpleri katılaştırıyor. Dağların üzerine inmiş olsa onları Allah'ın azametinden parçalara ayıracak kadar tesirli olan Kur'an ayetleri kalplerimizi titretmiyor, gözlerimizi yaşartmıyor. Etkili vaizlerin sözleri meclisin dışına kadar bizlere eşlik etmiyor maalesef. Kalpler yaratıcısının sevgisinden hâlı olduğundan ameller nefislerimize ağır geliyor. Allah'ın azameti ve korkusu kalplerimizde yer etmediğinden günahlara karşı cüretkar davranıyoruz. Tüm bu afetlerden sıyrılmanın ve öze dönüşün yolu olarak görebiliriz itikafı. Katılaşan kalplerimizin yumuşadığı ve kalplerin hayatı olan Allah'ın sevgisini hissedeceği manevi bir şifa kaynağı. İtikaf ehlinin dikkat etmesi gereken hususlar. İhlas Ruhbanlığı yasaklayan İslam, Müslümanın uzdeti olan itikafı dahi İslam kardeşleriyle bir arada geçirmesini istemiştir. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna, tek başlarına uzdet hayatını tercih eden insanlar, çoğu zaman şeytanın vesvese ve hineleriyle garip haller yaşadıklarına ve yüksek makamlara ulaştıkları zehabına kapılarak müstakim yoldan sapmışlardır tasavvufun felsefi bir hal alması ve Allah'ın subhanehu ve Teala, hakkında hiçbir delil indirmediği kavramlarla kendisini ifade etmesi, bu yolun müntesiplerinin sünnetten uzak, uzvet ve halvet anlayışları sonrasında ortaya çıkmış ve yaygınlık kazanmıştır. İnsan, fıtrat dini olan İslam şeriatıyla beraber, haniflerin sünneti olan tek başına halvet anlayışını kaldırmış, onun yerine cemaatin halveti olan itikaf ibadetini yerleştirmiştir. Şeytan, yalnızlığın vesvesesi ve bazı ilginç hallerini itikaf vehnine yaşatmasa da, bir arada olmanın en ciddi afeti olan riya kapısından Müslümana yaklaşarak bu bereketli günlerden istifade etmesine engel olmaya çalışır. Müslümanın en fazla dikkat etmesi gereken ve bu günlerde sürekli nefsini hatırlatarak zihninde diri tutması gereken şey, ihlasın gerekliliği ve riyanın amelleri olan zararıdır. Bunun yanında Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi olan duayı da sürekli tekrar etmeli ve kendisini bu afetten koruması için Rabbine iltica etmelidir. Resulullah bir gün bize şu hutbeyi iradetti. etti. Ey insanlar! Şirkten kaçınınız. Çünkü o, karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir. Bunun üzerine, Ey Allah'ın Resulü! Bu kadar gizliyse biz ondan nasıl sakınacağız? diye soruldu. Peygamber, Ey Allah'ım! Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz. DİN buyurdu. Ucup Nefsi beğenme İtikaf, insanın manevi olarak çok yoğun olduğu ve yıl içerisinde ilk defa bu denli yoğunluklu Rabbine kulluk ettiği bir zaman dilimidir. Şeytan bu durumda insana sağdan yaklaşır ve Allah'ın sonsuz nimeti karşısında bir hiç sayılacak amellerini kişinin gözünde büyütmeye çalışır. Bu da Allah'ın en nefret ettiği hasletlerden olan ucubun nefsi beğenmenin ortaya çıkmasına neden olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir adamın halini şöyle tasvir etmiştir. Bir adam nefsinin hoşuna giden bir elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek. İnsanın ibadeti ne kadar fazla olursa olsun neyini beğenip böbürlenebilir ki? Onu İslam'a hidayet eden, ibadete muvaffak kılan, itikafta bulunmasına müsaade eden ve ona bu durumu sevdiren alemlerin Rabbi olan Allah değil midir? İnsanın bunca nimeti görmeyip, kendi yaptıklarını görmesi ve Rabbine şükretmek yerine nefsinden bilerek kendini üstün görmesi nasıl izah edilebilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu noktalarda terbiye eder ve onlara cennet, rıza ilahi ve amel arasındaki bağlantıyı doğru anlayacakları nasihatlerde bulunurdu. Sizden birisi işlediği ameliyle cennete giremez. Sahabeler, ''Ey Allah'ın Resulü, sen de mi kendi işlediğin amelle cennete giremeyeceksin?'' diye sordular. Peygamber, ''Ben de giremem ancak Allah'ın kendi katından bir rahmette beni örtmüş olma hali hariç.'' Seleften çoğu imamın dikkat çektiği, mütevazı bir günahkar, kendini beğenen kibirli bir abitten Allah'a daha sevimlidir. Hakikatini unutmamalıyız. Mütevazı bir günahkarın Rabbine dönmesi ve tövbeyle durumunu düzeltmesi muhtemeldir. Ancak mütekebbir bir abidin Rabbine şükretmeyeceği ve insanları hakir görerek kibre düşeceği muhakkak. İtikafın ruhuna aykırı davranışlardan kaçınmak İtikafın hikmeti, kişinin dünya hayatından kopup tüm benliğiyle Rabbine yönelmesi, boş ve anlamsız şeylerle ziyan ettiği vaktini ibadet ve taatle imar etmesidir. İbadetin kendinden ötürü meşru kılındığı bu hikmetlere aykırı durumlar, itikaftan hakkıyla faydalanmanın önünde engeldir. Bu noktada iki sınıfa önemli vazifeler düşmektedir. İlk olarak, Mescidin idaresini elinde bulunduran kardeşlerin bazı şeylere dikkat etmeleri gerekmektedir. İtikaf öncesi kardeşleri maddi ve manevi bazı hususlarda bilgilendirmek, itikaf günlerinde maneviyatı zinde tutmak için kalp inceltici sohbetler yapmak, bir günün nasıl değerlendirileceğine dair açık bir program hazırlamak, İtikaf ruhuna uygun olmayan davranışlar sergileyen kardeşleri hikmetle uyarmak ve bunlara mani olmaya çalışmak bu hususlardan sadece kaçıdır. Asıl vazife ise itikafa giren kişiye düşmektedir. Yolun başında bazı tedbirler almalı böylece itikafını muhafaza etmelidir. Öncelikle itikaftaki amacın dış dünyayla bağı kesmek olduğunu hatırda tutmalıdır. Telefon, internet ve benzeri dış dünya ile insanın bağını devam ettiren şeylerin itikafın ruhuna uymadığını bilmeli, bunları kendiyle itikafa sokmamalıdır. Mümkünse çok iyi tanıdığı ve samimi olduğu arkadaşlarıyla aynı ortamda itikafa girmemeli, farklı bir mescitte veya ilde itikafa girmelidir. Böylece itikafta olmaması gereken gereksiz konuşma, şakalaşma ve boş vakit öldürme ihtimali en asgariye indirilmiş olur. İtikaf süresince yapmak istediklerine dair net bir programa sahip olmalıdır. Belirsizlik, itikaftan faydalanmanın önündeki engellerdendir. Cemaatle icra edilen teravih, mukabele, kalp inceltici sohbetler ve gece namazı dışında kendisi için çizdiği bir programa sahip olmalıdır. Yazılı bir program her zaman daha etkilidir. İtikaf yeme içme ve uyuma yeri değildir. Bilakis itikafın meşru kılınma hikmetlerinden biri de kalbi öldüren ya da katılaştıran bu fudulattan kurtulmaktır. İtikaf esnasında en fazla dikkat edilmesi gereken şeylerden biri kul hakkıdır. Rabbimizin hakkını gözetmek için girdiğimiz itikaftan kul hakkıyla çıkmış olmak bir kazanç değil, kayıptır. Özellikle kardeşlerin ibadet ve uyku saatlerinde sessiz olmaya dikkat etmek, kişisel bakımımıza dikkat ederek başkalarına eziyet etmemek, ortak kullanım alanlarını temiz kullanmak gibi hususlarda titiz davranılmalıdır. İtikafın imtihanı olan güzel ahlaka dikkat etmek gerekmektedir. Farklı anlayış ve kültürlere sahip onlarca, belki yüzlerce Müslümanla aynı ortamı paylaşmak durumundayız. Birçoğumuzun günlük yaşantı biçimi ve alışkanlıkları diğeriyle uyuşmayabiliyor. İtikafın bir hikmeti de sinir, şehvet, bencillik ve benzeri kötü ahlaklardan arınmak ve hilm, iffet, cömertlik ve fedakarlık gibi güzel ahlakları kazanmaktır. Güzel ahlakın dışına çıkmak, kişinin itikafına şeytanı dahil etmesi ve onun semerilerini ifzad etmesi anlamına gelir. Bu konuda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarısı zihinlerde canlı tutulmalıdır. Resulullah Kadir Gecesi'ni bize haber vermek üzere hücresinden çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ediyorlardı. Şöyle buyurdu. Ben sizlere Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere çıktım filan de filan kimseler birbirleriyle kavga ettiler de Kadir Gecesi'ne ait bingi kalbimden kaldırıldı. Umarım sizin için böylesi daha hayırlı olur. Onu dokuzuncu, yedinci ve beşinci günlerinde arayın. İki Müslümanın kendi aralarındaki kavgası Kadir Gecesi'nin kalkmasına neden olduğu gibi, İtikaf esnasında ortaya çıkması, muhtemel tartışma, ses yükseltme, kin ve buz gibi kötü hasletler itikafın güzelliklerinin kalkmasına neden olabilir. Şeytan bu noktada bazı kardeşlerin ayağını kaydırıp çok farklı bir noktaya sürükleyebiliyor. Herkesten kopmak, asık surat ve mesafeli bir diyalog kurmak başka bir tuzaktır. Oysa güzel ahlak tebessümü ve insanlarla muamelede yumuşak olmayı gerektirir. Kardeşlere hizmet ibadetinden mahrum olmamak. İtikafta bulunan kardeşlerimizin Müslümanlara hizmet ve onların işlerini kolaylaştırma ibadetinden de itikaf süresince nasiplerini almaları gerekir. Mescitler Allah'ın subhanehu ve Teala evi, orada bulunanlar da el-kerim olan Rabbimizin misafirleridir. Onlara yapılan hizmet ve verilen değer bir yönüyle mescide ve onun sahibine verilmiş olur. Mescitlerde yapılan hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hepsi şerefli ve değerlidir. Allah subhanehu ve Teala bu hizmet için peygamberini kullanmış ve Kur'an'da da bunu konu edinmiştir. İbrahim ile İsmail'e tavaf edenler, orada ibadet için itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimizi temizleyin diye emir vermiştik. Bakara suresi 125. ayet Son olarak, bu büyük nimetten faydalanmak için şeytanın bizi kendisiyle aldattığı mazeretlerden kaçınmak ve içinde bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni arayacağımız bu günlerden istifade etmek gerekir. İş durumu müsait olmayan kardeşlerimizin en azından hafta sonlarını veya izinlerinden kullanarak bu günlerini itikafta geçirerek değerlendirmeleri gerekir. İşlerini karşılıklı olarak birbirlerine emanet edebilen kardeşlerimizin, hayırdan nöbetleşerek itikafa girmeye gayret göstermelerini tavsiye ediyoruz. Hayırda öncü olan ve Allah için terk edilenin mutlaka Allah tarafından daha hayırlısıyla mükafatlandırılacağını bilen kardeşlerimizin, bugünlerde iş yerlerini, gerekiyorsa kapatmaları en güzel olanıdır. Çocuklarından dolayı bu hayırdan mahrum olan bacılarımızın, Başka kardeşleriyle anlaşıp hayırdan nöbetleşmeleri ve sırayla itikafta yer almaya çalışmaları gerekir. Böylece sahabe sünneti olan hayırdan nöbetleşme ihya edilmiş ve bu hayırdan belli günlerde de olsa mahrum kalınmamış olur. Ben ve ensardan bir komşum beni Ümeyye İbni Zeyt yurdunda oturuyorduk. Bu yurt Medine'nin Avali denilen bölgesindeydi. Peygamber'in yanına nöbetleşe giderdik. Bir günde ben giderdim. Ben peygamberin yanına gittiğimde o gün içinde peygambere gelen vahi ve benzeri haberleri getirirdim. O gittiğinde de aynı şekilde yapardı. Buhari Rabbimiz, bu Ramazan'ı bizler için günahlarımızdan arınma ve senin rızana erişme ayıkıl. Bizlerin Nebi'nin sünneti olan itikafa muvaffak kıl ve onda Kadir Gecesini idrak etmeyi ihsan eyle. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 40. sayısında yayınlanmıştır.